335 numaralı konu, ensarla muhacirlerin birbirlerinden miras almaları, evet, Hazreti Peygamber Mekke'den gelen muhacirlerle Medineli ensar arasında kardeşlik kurmuştu, öyle ki ensardan biri öldüğünde malı akrabalarına değil Hazreti Peygamberin aralarında kardeşlik kurduğu muhacire kalıyordu, bu durum Nisa suresi 33.